alta suyun ulaşmasına engel olması meselesine benzetiliyor. Oraya kıyas ediliyor ve nasıl ki bu durumda kişinin guslu olmuyor ise kaplamayla veyahut da dolguyla da suyun alt tarafına ulaşması bir şekilde engelleniyor ise bu kimsenin de guslu olmayacak. E peki dolguyu çıkartamaz, kaplamayı çıkartamaz. Bu takdirde bu insanın farklı bir mezhebi taklit etme mecburiyeti vardır şeklinde bir ifade, bir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 isabe e, sargı, bezi yani bir yara vardır vücutta. O yaranın üzerine bir bez sarmışsınız. E, buna isabe deniyor. Veyahut da e, bir kemiğiniz kırılmıştır. O kemiğin kaynaması veya düz bir şekilde kalabilmesi için de e, cebire yani alçı veya tampon. Buna dair e, mesbasinde özel bir bölüm verilmiş ve bu konu incelenmiştir. Hatta burada e, kişinin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 hatta nadir rivayeye göre ise ki mefsut sahibi Saraksi bunu naklediyor. üstünü üstüne mes vermek mümkün olsa bile mes vermek farz olmadığı İmam-ı Azama göre olduğu ifade edilmiş. Ancak zahir rivayeti İmam-ı Yusuf ve İmam Muhammed rahimahumullah'a göre ise eğer o yara üzerine koymuş olduğumuz tamponun veya cebilenin veya bezin üzerine mes vermemiz mümkünse, zarar vermiyorsa mes vermenin gerekliliğinden bahsedilmiş ve ihtiyaç hadedinde de bu noktada İmam-ı Ebu Yusuf ve i̇mam Muhammed rahimahumullah'ın görüşleriyle amel edilmiştir. Ee, yani bu şu demektir ki alt tarafa suyun ulaşması oraya zarar veriyor veya oranın kapalı kalması gerekiyor.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 küçük su büyük su nedir akar su nedir bunların tanımını daha önceki derslerimizde yapmıştık bir daha bunları tekrar etmeye gerek yok küçük su ise böyle bir suya bir necaset karıştığında velev ki herhangi bir vasfında değişkenlilik yapmasa da böyle bir su necis olmuştur artık bu suyla taharetin yapılması mümkün değil peki karışan şey necis değil de temiz olan bir şey karışmışsa bu durumda da mesele yine ikiye ayrılır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 Sıvı ise bu durumda karışan şeye bakarız. Bu karışan şeyin kaç tane vasfı var? E, şayet üç vasfı varsa yani rengi var, kokusu var ve tadı varsa suyun da temel vasfı olan bu üç vasfından en azından iki vasfında bir değişiklik yapmışsa o zaman bu bir galebe gelme demektir. Fazla gelme demektir. Yani sudan daha fazla karışmıştır. Bu takdirde böyle bir suyla da taharet caiz olmayacaktır.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 bir temizlik maddesiyle köpürklenme söz konusu olsa bile durulanma neticede temiz safir suyla olacaktır ve bu durulan esnasında da zaten boyabdesti almaya da mani bir durum olmayacak. Veya bu gibi durumlarda kişi zaten önce boyabdesti alır ondan sonra vücut temizliğini de yapabilir. diğer bir soru. Selamünaleyküm hocam. Geçen dersinizde may müstamel konusunda kişi abdeste üçleme sünneti olan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 anlatmamıza veya anlamamıza bağlıdır. Bir suyun mai müstamel olabilmesi, abdest ve gusülde kullanılmış su ve ona mai müstamel hükmü verilebilmesi Hanefi mezhebine de tercih edilen görüşe göre iki şeyden biriyle. O suyla ya hades izale edilmiş olacak yani abdestsizlik veyahutta cenabetlilik izale edilmiş olacak da o su kurbet niyetiyle ibadet niyetiyle kullanılmış olacak. Buna göre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 bu durumda arta kalan suyla hades izah edilmiş değil artı serinleme gayesi yani abdest niyeti de olmadığı için kurbet niyeti de yoktur o zaman bu su müstamel su olmayacaktır yani bir suyu müstamel olabilmesi iki şeyden biri ya kurbet niyetiyle ibadet niyetiyle kullanılmış olması veyahut da onunla hadesin izale edilmiş olması veleki niyet kurbet olmasın diye kardeşimiz şöyle sual ediyor bir insan abdest uzuvlarını yıkadı üçer kere yıkadı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 Mesela namazda amel-i kesir namazı bozar. Amel-i kesir ne demektir? Çok amel demektir. Peki bir amelin çok veya az olması nedir? Buna dair birçok tanımlar yapılır, birçok tarifler yapılır. Ancak Hanefi mezhebinde bu tarifler içinde en makbul olan tanım kişinin kendi kanaatidir.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 abdest alınan bir kuyuya veya da işte bir su deposu su var. Böyle bir depoda ölmüş bir fare bulunsa bu durumda bu sudan abdest alanlar kaç günlük namazlarını yade etmesi gerekir? İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimullah ile İmam-ı Ebu Yusuf Rahimullah arasında görüş farklılığı vardı. Ebu Hanife Rahimullah eğer o düşen hayvan ölmüş ama daha henüz dağılmamışsa şişmemiş ise bir günlük namazlar Oradan abdest alan kişiler için bir günlük namazlar kaza edilmeli. Ama eğer o dağılmış ise e, üç günlük namazlar kaza edilmeli şeklinde ifade yer verilmişti. Ama i̇mam Ebu Yusuf Rahimullah ise ne zaman düştüğü bilinmedikçe herhangi bir namazı iade etmesi gerek yoktur denildi. Ve orada makisünaleyh olarak yani bir benzer mesele olarak bu konu elbisede bulunan necaset gibidir denmişti. El-Meydani bunu söylüyor lubabta O zaman yine temas etmiştik. Yine bunu muhitil ül Burhani'de de, Hidayede de ve birçok kitapta da bulabiliriz. Men ra'a fi necase ekseran min kadri dirhem Herhangi bir kimse elbisesinde bir necaset bulsa ve bu necasetin miktarı bir dirhemi de aşsa yani af kapsamından fazla olsa bu necasetin ne zaman oraya temas ettiğini de kişiye bilmese bu durumda bu insanın herhangi bir namazı iade etmesine gerek yoktur. La yuidu şeyen hatta bir ittifak. Bu noktada İmam-ı Azam ile İmameyn arasında görüş farklılığı dahi yoktur.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 eğer bir dirhem miktarı kadarsa buranın yıkanması vaciptir. Eğer bir dirhem miktarından ise buranın yıkanması farzdır. Peki sünnet olan istinca nedir? Mevzisini aşmaması durumundadır. Yani çıkış alanını aşmamış gerek dişk olsun gerek idrar olsun. Nereden çıktıysa sadece o bölgede kalmış ise işte o bölgenin temizlenmesi o zaman müekez sünnettir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 Ama temizlendiğine dair kesin kanaat oluştuktan sonra ama temizlenmedice temizlenene kadar bunun yapılması gerekir. Bununla alakalı herhangi bir sayıyla tahtid etmek mümkün değildir. Ama bütün bunlara rağmen ve gasdû bilmâyi eftal o istincan mahallinin suyla yıkanması en eftal olandır, en faziletli olandır. Ki İslam medeniyetinin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 Şafi mezhebine baktığımız zaman ise Eşşirbini'nin Muni Muhtaç isimli eserindeki Minhaç Şerhi'dir burada. Daha meseleyi farklı bir alanla taşıyarak kağıtta bir yazı varsa o yazının içeriline göre hüküm veriliyor. Eğer o içerilik dini bir içerilikse veyahut da dini ilimler için yardımcı olan bir ilimse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 Ama bunun haricinde eğer normal bir kağıt ise yazım için üretilmiş olan bir kağıt ise velev ki üzerindeki yazılar gayri ahlaki yazı dahi olsa Hanefi mezhebine göre kullanmak caiz olmayacaktır. Bunu da bu şekilde ifade etmiş olduk. Böylece dersimizin sonuna geldik. kitab Salah diyeceğiz. Buradan sonra namaz bahsine girmiş olacağız inşallah. Tabi bugün fazla okuyamadık ama baya bir soru vardı. Dersle alakalı soru vardı. Bunlara cevap verdik.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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbi alamin Alrahmanirrahim. Malik yümdin. İya na'budu nü'abd ve İya k